Radyo Nokta 94.9 açık yeşil programı bugün ümit aynı yok. Ben Deniz Ömer Mada var. Özgecan ve Can Tonbille de beraber yürüteceğiz özellikle de bu Cerattepe ve gelişmekte olan hızlıca olan gelişmeleri takip etmek çok önem taşıyor. Çünkü 20 yıl aşkın bir süredir devam eden bir mücadelede yeni bir Safa'ya, yeni bir evreye girildi ve saldırılar başladı tekrar. Bir Cengiz Holding'e ait Etibakır Anonim Şirketi ile yapılan anlaşma ve ciddi bir taarruz var, saldırı var. Onunla ilgili konuşacağız ama ondan önce birkaç küçük haber vermek istiyorum ben. Bir tanesi açık gazetede sabahleyin gelmiş geçmiş en sıcak Şubat'ın yaşandığı İstanbul'da ve İzmir'de rekorların birbiri ardından kırıldığı haberi vardı. Onu belirtmekte yarar var. Bir de iki eylem haberi de eklemek iyi olabilir. Bir tanesi Heathrow havalimanı Londra'daki kendilerini pistin kenarına zincirleyerek <gülüyor> Heathrow'un kuzey pistine genişlemeyi protesto etmek için 13 kişinin davasında hapis cezası çıkmıştı bu önümüzdeki günlerde tam kesin karara bağlanacak ama büyük bir tepki var Guardian gazetesine çok önemli bazı milletvekillerinin de aralarında bulunduğu imzacılar bunun barışçıl protesto haklarına çok ağır bir darbe niteliğinde olacağı ve yargı kararının bunu mahvedeceği söylüyor ve ciddi bir yepyeni duruma geçeceğimizi söylüyorlar. Davayı yakından takip etmeye çalışacağız biz de diğer bu gibi aktivistlerin mücadelelerini takip ettiğimiz gibi bir de İngiltere'den sonra o öbür yanında da bir Utah'ta e, şey var fosil yakıt tesisine karşı girişen aktivistlerin haberi var. O da e, yüzden fazla iklim aktivistinin e, toprak idaresi e, binasını basarak Salt Lake City'de dün oluyor bu ve Obama yönetimine iklim değişikliğinin bu gibi satışları başkasına satıyormuş. Yani iklim değişikliği üzerine özel şirketlere devrin <gülüyor> hükümet binalarının ve arazilerinin satılmasının katiyen olamayacağını söyleyen yüzden 100, 100, fazla iklim aktivistinin mücadelesi var. Bir de ondan bahsedelim. Gayet Amerika'nın topraklarının en yüksek para verene e, satış satışa çıkarılmasını şiddetle mesela Terry Tempest Williams yazar kendisiyle de mülakat yapmış olduğumuz yazar da tweetlerle e, bu meseleyi protesto ediyor ve bir tanıklık ediyor kamu arazileri hazine arazileri ve müşterekler satın alınam e, verilemez özel şirketlere diyorlar devam ediyor bu da ilginç bir Mücadele kararında biri İngiltereden biri de Amerika'dan verdik. Evet. Evet. Şimdi Türkiye'ye dönelim. Evet, mücadele devam ediyor. Dün programda canlı olarak Cerrah Tepe'ye bağlanma fırsatı bulmuştuk ikim için programında. Biz programı bitirdikten yaklaşık birkaç dakika sonra polisin biber gazlı saldırısı başladı. E, bu saldırı akşam da aynı şekilde tekrar bir saldırı yaptı polis. E, aldığımız habere göre e, Radikal Gazetesi'nin ve Yeşil Gazetesi'nin haberlerine göre sabaha karşı tekrar bir saldırı oldu. Şu anda Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Karahan e, gözaltına alınmış durumda. CHP milletvekili Uğur Bayrak tutanda Artvin'de valilik önünde açlık grevine başlamış. Oturma grevi mi açlık mı? Açlık diye evet. e, kendi Twitter hesabından tweet Ulusal atmış. Berlini Evet. Açla doğru çevirmiş. Oturmak diye geçiyordu. Evet. E, ve telefonumuzda e, Bedrettin Kalın var avukat kendisi ve şu anda e, emniyette e, ve ondan artvinde olan gelişmeleri öğreneceğiz. Bedrettin bey merhaba. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Merhaba Ömer Bey. Bedrettin Bey şu anda emniyetlisiniz herhalde. Ne oldu dünden beri yaşanan gelişmeleri kısaca bir sizden öğrenebilir miyiz? Şimdi dün ben beri süren iki gündür süren olaylar var biliyorsunuz. Yine akşam gece arkadaşlarımız o alandaydılar. Sabah olunca çok yoğun bir hem güvenlik görevlilerinin hem jandarma hem polis bu sefer ayrı güvenlik gücünün de alana çok yoğun olarak geldiğini gördük. Ondan sonra çok yoğun biz vinçlerle, büyük vinçlerle gelmişlerdi. Yoğun bir gaz saldırısı yine oldu ve ondan sonra da vinçlerle o alanda bulunan araçları çekmeye başladılar. Daha sonra da işte bunlara, bu işleme karşı duran altı arkadaşımızı da gözaltına aldılar. Biz de şu anda emniyetteyiz. Devlet Başkanımız Neşe Karahan ve dernek yönetiminden Bahattin Altuntaş ve dört tane arkadaşımız emniyette biz de onların yanındayız şu an. Ha Bu arada tabii bunu duyan arkadaşlarımız özellikle Urbayrakistan'da valiliğin önünde bir açlık greviyle oturma elemine başlamış da Dolayısıyla bunu duyan altınliler de önüne geldiler. Şu anda çarşıda da yani merkezde de valilik önündeki trafik ve tümüyle Durmuş durumda hem araçlar hem de halk, yoğun halkın katılımı nedeniyle orada da trafik e, tümüyle kapatılmış durumda. Dün, durum bu. dün bu saatlerde e, neler olup neler bittiğini gene e, açık radyodan duyurabilmeyi imkanı bulmuştuk. E, bağlanmıştık Cerahattepe'ye. E, Hasan Yüksel'le konuşmuştuk. Yüksel konuşmuştuk. Teşekkür ederim. E, ama ondan sonraki aşamalarda, ondan sonraki saatlerde neler olduğunu kısaca bir özetini verebilir misiniz acaba bize? Şimdi dün iki ayrı gaz saldırısı oldu. Birisi saat 11 civarlarındaydı sabah. Ama küçük bir dağınıklık olduysa da daha sonra tekrar bir toparlanma oldu. Emniyet güçlerinde de bir geri çekimle eğilimi vardı. O arada dört tane de milletvekili vardı alanda. Onlar işte hem valiyle hem bakanlarla birçok bakanla görüştüler. Evet, bu görüşmelerin sonucu beklendi akşama kadar ancak e, neticede çok uzun bir bekleyişten sonra pek bir sonuç e, olmadığını öğrenmiş olduk. E, ve akşam üzeri e, zannederim 4-5 civarlarında e, yeni bir e, gaz ve sis bombalı bir saldırı daha oldu ama o yani inanılmazdı. Yani, e, Birçok insan hastaneye de kaldırıldı, e, çok zor bir şeydi yani gerçekten ağır bir saldırıydı. Ancak yine bir süre sonra, da, her ne kadar dağıldıysak da bir süre sonra tekrar toplanıp tekrar alana hakimiyeti kurduk. Araçları tekrar yerleştirdik ve akşama o şekilde girmiş olduk. Dün olaylar bu şekildeydi. Öyleyim, ben de de ben... Yine gecede insanlar beklediler, sabaha kadar beklediler işte bugün sabahta bu olaylar oldu. Evet şimdi ben birkaç iki noktayı sormak istiyorum. Bir tanesi dün Hasan Yüksel'in de Yeşil TV derneğinden bize söylediği şuydu. Gerek kişi olarak kalabalık bir grup olarak gerekse de araçları çekerek daha önce davranmak suretiyle hakim bir pozisyonu korumaya çalıştıklarını söylemişti. O durumda bir değişiklik var mı? Yani araçlar çekildi mi bu gaz saldırıları? Bir onu sormak istedim. Bir de ona bağlantılı olarak ne gerekçeyle e, gaz saldırısında gaz bombası atıyorlar şeyin üzerine halkın? Yani orada toplanmanın e, onların neden e, bu şekilde ya, mahkeme kararı falan yok. Böyle bir orada toplanmanın da bir yasağı. Ol, olmadığını düşünüyorum. Hukukçu olarak siz nasıl Hı. bakıyorsunuz? Şimdi efendim şöyle bir şey yani e, oradaki pozisyonda değişiklik e, olabiliyor. E, şu an itibariyle oradaki araçların e, önemli bir kısmını kaldırdılar. Yani çoğu tümüne yakınını kaldırdılar. Çok büyük bir dinçle sabah geldiler. Dün o e, araç kaldırma şeyleri var. Onlar e, bu işi yapamayacağını görünce çok büyük bir dinçle gelmişler sabah. Dolayısıyla da kaldırdılar. Araçları kaldırdılar. Sadece en arkada bir, bir iş makinası vardı. E, büyük bir otuz tonluk falan zannediyorum o. En arka gruba o konum buluştu. Onda tıkanmışlar. Şu anda o iş makinasını henüz geçebilmiş değiller. Bede Ama dedim. onun içinde e, çok daha büyük bir iş şey getirmeye çalışıyorlarmış. Ee, Bunun siz... dışında da sorduğunuz soru açısından yani Hı. bunu hukuksal süreçlerle izah etmek çok zor Ömer Bey. Yani... Bu burada hiç yeri yok, emin olabiliriz Yani yapılan işlemde yok, davada yok. Bu yani bizim bugünkü yapılanlarda yok. Yani gaz bombalarının bu şekilde insanların üzerine boca edilmesi görülmüş şeydir. Yani onun için çok ne söyleyeceğimi bilemedim. Ama gerçekten hukuksal işler değil bunlar. Biz kimyasal silahtır. Bunun ilişkin birleşmiş Milletler kararları var. Bildiğim kadarıyla. Yani e, bu gaz bombaları bir kimyasal sınav olarak nitelendiriliyor. E, ve hukuksal bir gerekçe yok. Yani daha çıkmayı, e, Celat şu an onların çıkmasını meşru kılan bir şey yok. Evet. Bizim 2013 yılında açılmış davada alınmış olan bir iptal kararımız var. Yürütmeyi durdurma kararımız var. E, o yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasına ilişkin bu şirketin talebinin Reddedildiğine dair danıştay kararı var. Ama buna bağımın 2009'da 7 genel diye bir genel üyesi olarak yeniden alınmış bir çet var ama bununla ilgili de açılmış davamız var ve o, o davada da mahkeme e, keşif kararı vermiş Ömer Bey, Şu anda biz, yani ö, ö, keşifle ilgili bütün e, yasal mevzu tamamlanmış durumda. Yani işte 18 bin lira e, keşif ücretini yatırmışız. Bizim adamları belirlenmiş sadece keşif tarihi henüz gelmedi. Onun sebebi de biliyorsunuz cevap da 1700 metrelerde bir Eee kış mevsimi itibarıyla keşif yapmaları mümkün değil. Bu nedenle herhalde Nisan ayında falan da bir keşif yapacağız. Evet. Zaten mahkeme esasen bugüne kadar bir yürütmeyi durdurma yürütme kararı vermiş olsaydı bütün bu çatışmalara hiç gerek kalmayacaktı. Ama düşünün ki bir mahkeme 8 ay önce açılmış davada halen bir karar vermiş değil. Yani evet. Bir de son olarak şeyi de söyleyeyim. Özgecan'ın da soruları var sanıyorum. İçişleri Bakanı Efkan Hala'nın vurun geçin şeklinde bir emir verdiği söyleniyor. Ya, ya, bu Pelin Cengiz'in dünkü haberdar.com'daki yazısında da başka yerlerde de internet sitelerinde de gördük bunu. Evet. Bu doğru mudur? Evet. Doğrudur efendim. Bu, yani, bu ifade edildiği biçimiyle e, vurun geçin demiş. Yani burada çünkü valiliğin bir şeyi yok. Yani bir, e, tasarruf hakkı da yok. tüm milletvekillerimiz e, gittiler. E, defalarca görüşüldü valiyle. Valinin söylediği e, bu benim tasarrufum değil. E, ben işte yukarıdan geleni yapmak zorundayım. E, o nedenle burada bir siyasi tasarruf ben bunu engelleyecek durumda değilim. E, Efkan Alaya hiçbir kimsenin ulaşamadığını ifade ediyorlar. Diğer bakanların tümüyle görüşüldü. Biz de yanımıza, iken milletvekilleri aradılar. Orman Bakanı'yla görüşüldü. Tarım Bakanı, Asilmi Bakanı'yla görüşüldü. E, diğerleriyle de görüşüldü. Fakat görüşülemeyen bir tek Efkan Alaya. Efkan Alaya ulaşılamıyor. E, valinin gerekli bilgileri verdiğini biliyoruz. Ama e, valilik e, yani bir biçimde anlam ifadelerde Tezgün geçin demiş yani. Bu evet, ifade kullanılıyor. Evet. evet. Ee, bu araç meselesine geri dönmek gibi olacak ama bildiğim kadarıyla Artvin'de bu araçları çekebilecek gibi bir vinç e, vesaire yok. Anladığım kadarıyla bunlar hep dış diğer şehirlerden getiriliyor değil mi? Polisler, tomalar, e, jandarma ve e, diğer çevre illerden. E, topyekun bir taarruz gibi aslında. E, aynen dediğiniz gibi şey yok Bizde öyle bir zinç, e, Hani bu yol kenarına park eden Araçları kaldıran küçük zinçler var ya Onlardan bile yoktur aslında yani. Onun için e, bu operasyona Başlarken gelirken iki tane Trabzon'dan getirmişler e, iki tane vinç. Ancak e, dün e, Kür olaylardan sonra e, Özellikle kamyonlar falan da alanda yer alınca sefer onlar da yeterli olmadı İşte bugün Çok daha büyük bir zinçle gelmişler e o vinç böyle kamyonu bile kaldırıyor bir yerden alıyor bir yere koyabiliyor yani güçlü, güçlü bir vinç ama o da o dediğim iş makinasını kaldıramıyor şu anda e şimdi daha büyük bir vinç arayışı için içerisindeymişler öğrendiğimize göre yani bir şekilde daha bir araç yolu tıkamaya devam ediyor diyebiliriz yani Tabii tabii bir tane var onun da geçmeleri mümkün değil yani böyle çok büyük bir şey iş makinası Bildiğim kadarıyla 30'ların üzerindedir o. Ee, öyle bir araç. Yani gerçekten çok sağ bir lazım ki onu kaldırsınlar. bu ee, pozisyon öyle devam ediyor şu anda. Dün de aynı şekilde esnaf e, kepenk kapattığını ve de e, öğrencilerin okullara gitmediği söylenmişti. E, bugün de aynı şekilde halkın desteği devam ediyor herhalde. Tabii daha büyük bir katılım var. Bu sabah itibariyle şu anda aslında hiçbir iş yeri açık değil. E, tencere tava şeyi çok tuttu akşam gece boyunca çok yoğun bir şekilde onu da yaptılar. İşte evinde oturan kadınlar, dışarı çıkmamış olanlar onu yaptılar. Çok enteresan ve çok güzeldi aslında. Halkın katılımı bu anlamda çok önemli. Yani hele esnafın bir bütün olarak bu işe sahip çıkıyor olması inanmaz güzel gerçekten. Bugün de devam ediyor. Artvin'de daha önceden aslında bir yanlış bilmiyorsam bir maden olmuştu değil mi? Bundan yıllar yıllar önce hatta Artvin'in bir kısmını simsiyah bırakan bir madende Siyenür'de orada kullanılmıştı yanlış bilmiyorsam doğru mudur efendim? Yani, yani bu, bu Murgul Bakır işletmelerini mi söylüyorsunuz acaba? O oldu çünkü halen devam eden yine bu genç grubu tarafından çıkarılan bu Uzun uzun bakır işletmeleri var. Onun dışında bu projesi projesiyle ilgili 1990 yıllarda Komünko zamanında Evet. E, Kanadalı, Kanadalı şirket Kanadalı, Kanadalı Komünko madencilik e, evet. görünüyor 1992'de fakat tepkilere karşı gelemeyeceğini anlayınca 2002'de ruhsatı bir başka Kanadalı şirket <gülüyor> Inmet Mining'e yani. In mining evet. satarak çekilmiş. Hep evet. böyle oluyor zaten. Evet efendim doğrudur. En evet. ısrarcı ee, Cengiz çıktı galiba. Orada ama şey yoktu ee, Ömer Bey. Yani henüz bir faaliyet orada da olamadı. Tadir de bir sondaj çalışmaları yapılmıştı 1990'lı yıllarda Komiko döneminde. Evet. Sondaj çalışmaları ve bir galeri 200 metre civarında bir galeri açılabilmişti. Yani üretime yönelik, yönelik bir, bir faaliyet olmamıştı ama onun bile çevre işte o tarihlerde ortaya çıkınca Halk ondan sonra zaten özgürlenmeye başlayıp bu işte mücadele etmeye başlamış. Evet yani 20 yılı aşkın bir şey, mücadeleden evet. bahsediyoruz. Bunun kolay kolay da aşılabileceğini Hı. düşünmüyoruz herhalde. Evet yani biz Yeşil Halkın derneği olarak o Yeşil Halkın 1995 yılında kurulmuş o mücadele işte ilk başladığı dönemlerde. Biz geçen yıl 20. yılımızı kutladık. Bu yıl 21. yıl olacak. Evet. Bir gerçekten inanılmaz bir örnek mücadele. Evet. Anladım. Evet, açık radyo ile yeşil mücadeleniz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. <gülüyor> Yani bu çok ilginç bir şey çünkü genelde termik santral mücadelelerinde ya da bu tarz şirketlerin müdahalelerine baktığımızda halkta bazen bir iki kişi bile olsa destekleyici açıklamalar buluyor. Ama Artvin'de anladığım kadarıyla benim yani şu anda bir oylama yapılsa yüzde yüz hayır çıkacak kadar ciddi bir tepki var. Çok tepki var. Biz de şöyle şunu da ifade etmek isterim. Yani böyle biraz ortada duran işte. Ya sadece acaba ne olabilir falan gibi düşünen e, bir grup e, her zaman olmuştur zaten. zaten. Yani e, şöyle e, yani aslında olmayıp da burada yaşayan çok insan da var. Yani işte memur kesim, memur kesim, alt kesim, dışarıdan gelenler. Onlar için tabii bir yaşamsa dönemi yok. Yani iki yılda bir giden başka yere giden insanlar. Yani onlar tabii bu mücadele daha %100 o açıdan belki değil. Çünkü o gelip geçici olan insanlar. Daha farklı düşünenler Olarız ama emin olun şu son yaşadığımız Olaylar yani Aslan halkının kararlılığı ve biraz daha böyle Ortada duranların o ikizimli Duranların e, Konuya sahiplenmesi açısından da e, Son derece iyi oldu belki de. Gerçeği görmeleri anlamında Evet. Yani başımıza ilerde nelerin Gelebileceğini hukuka bunların Uyukluyumayacakları konusunda da bir, bir Örnek oldu Yol gösterici bir şey oldu Bugünlerde yaşadığımız olaylar Bedrettin Bey bir de ben son olarak şeyi sormak istiyorum. Yani medyanın ilgisi ne ölçüde? Yani baktığımız zaman birçok gazetede bizim kullandığımız kaynakta konuyla alakalı detayları bulabiliyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Valla biz hani bu eylemler nedeniyle çok medyayı izleme imkanımız da olmadı. Ben, en azından ben izleyemedim ama bir iki gündür yani akşam bakabildim. Çok yoğun bilgi olduğunu görüyorum. Sürekli bu kadar yoğun bilgi var. Bütün Türkiye Çevre Hareketi'nin Gözünün burada olduğundan eminiz. Herkes takip ediyor Bu ilgi de ilgi, Yani biraz buna muhtarız Doğrusunu isterseniz sizin de zaten Her zaman açık radyonun Desteğini hep yanımızda bulmuşuzdur ama Bu olağanüstü dönemde de Daha fazlasını istiyoruz, bütün basından istiyoruz. Evet. bütün çevre Örgütlerinden destek istiyoruz Bu desteğe de ve sizin öncülük etmenizi en azından Duyurmanızı istiyoruz evet. Bütün hattının ölü de buraya bekliyoruz Olacak gibi değil Yani düşünün ki e, bunun karşımızdaki güç aslında olan bir güç değil Yani e, Ordu'dan, Biresun'dan, Gümüşhane'dan, Trabzon'dan e, Ve Erzurum'dan gelen gelen, topu, Hepsinden gelen gelen güçlerinden oluşuyor Oysa biz hattınız zaten bir avuç insanız yani yani Toplamız 25 bin kişi bizim yani. Dolayısıyla yani onlar her yerden yardım alırken bizim sadece kendimizle baş başa oluyor olmamız silahların eşitliği prensibine da Onun için herkesin desteğini bekliyoruz. <gülüyor> evet ama geniş bir taban desteği de bulmakta olduğunuz bunca yılın mücadelesinin ardından söylemek mümkün. Peki belki nasıl görüyorsunuz bugün ve bundan sonraki gelişmeleri ne olabileceğini tahmin ediyorsunuz Bedrettin Bey. Yani biz Ömer Bey yani aklın eylemen olmasını istiyoruz. Yani aklıda, aklıda bir iş değil şu anda yaptıkları. Yani iş makinelerini çıkarmanın hiçbir hukuksal sebebi yok. İki ay içerisinde mahkeme keşif yapacak ve şu anda yukarıya çık çıkmak için önce orman alanını, Cerrah Tepi alanını orman bölgenin birliğinden teslim almaları gibi. Teslim almak üzere bir ay kadar önce teşebbüste bulundular. Orman Bölge Müdürü daha önce yapılamamıştı. Orman Bölge Müdürü bizzat sendisi bilerek. Hatta Cerat Efe'nin bizim beklemekte olduğumuz yerin yerden geçemedikleri için Cerat arka dağın arkasından dolaşarak gidip teslim etmeye çalıştılar. Ancak fark edilince yakalandılar tabii. Ve Orman Bölge Müdürü bir yer teslimi yapılamamıştır. Artın halkının isteği üzerine bu saat düzenlenmiştir diyerek bir tutanak düzenleyerek bize verdi. Yani orman bölge müdürlüğü o alanı henüz teslim edebilmiş değil. Teslim edilememiş bir alana iş makinelerinin çıkmasının mümkün değil. Bir taka ayıtıcı. Yani yani orman bölgeni bildiğiniz tutanağı var. İtiraf mükemmelinde. Evet. E şu anda o teslim henüz hala yapılabilmiş değil ki. O zaman nereye koyacaklar? Ormanlık alanında teslim edilmeden koyar, bir iş makinesine, konteynerlerine iş e, araçlarına koymaları değil. Dolayısıyla şu anda yapılan işlem hukuka aykırı. Temel, tam, tamamen ait Bu nedenle bu akılsızca işlem e, bu halkı bu kadar malzul eden işlem vazgeçmelerini de istiyoruz. En azından e, işte mahkemenin keşif kararına kadar vazgeçilmesini de istiyoruz. Beklemimiz var. Evet. Çok teşekkür ederiz. Vallahi kolaylıklar dileriz. <gülüyor> çok sağ olun. Bedrettin mi? Bey e, takip you. etmeye çalışacağız e, Hı -hı. ve yani gayret diliyoruz. <gülüyor> çok teşekkürler. <gülüyor> çok, teşekkür çok sağ olun. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Evet, Cerrah Tepe ile ilgili olarak avukat Bedrettin Kalın durumu. Çok net bir şekilde ortaya koydu hem akla hem hukuka tamamen aykırı bir durumda ee, <gülüyor> oraya yani. Evet ölüm bile olsa çıkacaksınız Cerat Tepe'ye diye ciddi bir e, saldırı taarruz her ilden gelen polis ve jandarmayla. Yani bu hani e, Gezi zamanında konuştuğumuz üç beş ağaç değil bu inata dönmüş bir mesele herhalde öyle düşünüyorum Artvin'in direnci karşısında. Yani evet, Ordu'dan, Trabzon'dan, Giresun'dan, Enzurum'dan ve başka yerlerde getirilen getirilen takviye polis gücüyle, kolluk güçleriyle, mahkeme aslında. kararına bile e, hiçbir şekilde itibar edilmeden bizatihi tek bir şirketin e, hukuksuz olarak kar çıkarlarına ...hizmet eden bir durum var. Tanıdık metotlardan bahsediyoruz. Tanıdık şirketlerden bahsediyoruz aynı zamanda. Gezi Parkı'ndaki o yaşananları hatırlayacak olursanız... ...yine şafak vaktinde saldıran, gaz bombalarıyla Aynen. saldıran polislerden e, bahsedi bahsediyorduk. Bundan e, 2013 senesinde, bundan 3 sene önce, 2,5 sene önce. Ve aynı şirketlerden bahsediyorduk yine. E, ve değişen çok fazla bir şey olmadığını da söyleyebilmek mümkün değil. Artvin'deki bu direniş mesela Türkiye'nin dört tarafında... ...duyuluyor. Medya açısından da... ...medyanın nasıl kullanıldığı açısından da... ...oradaki direnişin nasıl örgütlendiği açısından da... ...birçok yerel direniş örnek olabilecek bir hareket de... ...şu anda ortaya çıkmış gibi duruyor. Evet bu gezi sırasında... ...işte bu 2012'de... E, Cerattepe Tepe ve genya için... ...özaltın inşaata ruhsat verildiğini... ...öğreniyoruz. Alpvin Halkı da bir kez daha... ...direniş başlatıyor. Ruhsatın iptali... ...için açılan dava... E, ...başlatılıyor... Bu sırada işte Özalt'ın inşaatın aldığı ruhsat alanının işletilmesi için zaten ortağı olan Cengiz Holding'e ait İYİT'i Bakır Anonim Şirketi'yle anlaşma ve böylece de siyanürlü altın madenciliği yapmak istiyorlar. Ee, evet, altınsız olur, artınsız olmaz demiş Pelin Cengiz'de Haberdar'daki yazısında zaten kendilerinin de sloganı Artvin'in üstü altından değerlidir diye güzel bir sloganları daha var kullanabileceğimiz. Kapatırken bir şarkımız olacak ama önce desteği için dinleyicimiz Niki Fala'ya teşekkür ediyoruz. Bugün Marius White'ı önceki hafta kaybettik. Pardon. Programda yer almayan Ümit Şahin'in özel isteğiyle Marius White'dan Earth, Wind and Fire albümünden September şarkısını dinleyeceğiz önümüzdeki hafta görüşmek üzere görüşmek Hoşçakalın. üzere